Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. 18. yüzyılda Don Quixote'dan esinlenen romanlarda... ...bu yüzyılın akıl çağı olarak tanımlanmasına da uygun düşecek bir biçimde... ...delilik akıllılık karşıtlığının vurgulandığını görürüz. İngiltere'de Fielding, Fransa'da Marivaux gibi romancılar... ...Don Kişot'u örnek alarak yarattıkları karakterlerini... ...saplantılı monomanyaklar olarak çizdiler. Bunlar tüm yaşamlarını bir fikri sabite adamış... ...inatçı ve gülünç kişiliklerdi. 19. yüzyılda ise Don Kişotluk... ...yanılsama ile gerçeklik arasına sıkışmış genç adamların... ...büyük umut ve hayallerden, yitik hayallere yaptıkları yolculuklarını anlatan romanlara isim verdi. 19. yüzyıl Fransız romancısı André Bale ya da hepimizin bildiği adıyla Stendhal... ...Servantes'in Don Quixote'un büyük hayranlarındandı. Zaten hayatına Servantes'in Don Quixote'u gibi başlayıp, Machiavelli'nin prensi gibi bitirdiğini söyler. Bu Stendhal'ın romantizmden realizme nasıl olgunlaştığını... ...kendi sözcükleriyle anlatmasıdır. Parma Manastırı'nın Kont Moskası... ...adi Sancho Panzalar sonunda hep asil Don Quixote'ları yeneceklerdir der. Otobiyografik romanı André Brullard'ın yaşamında Stendhal... ...altına oturup Don Quixote okuduğu ıhlamur ağacını anlatırken... ...bu kitabın keşfiyle hayatım değişti diye yazar. Stendhal'ın yarattığı karakterlerin en Don Quixote variye olanı belki de Kızıl ve Kara'nın Jülyen Sorel'idir. Kızıl ve Kara, Don Quixote'luğun Napolyon'a adanmış bir ağıtıdır diyebiliriz. Çünkü kitabın kahramanı yetenekli, hülyalı, iddialı ama köylü Jülyen Sorel'in hayattaki en büyük amacı Napolyon gibi yükselebilmek, onun gibi yeteneklerini kullanarak istediklerine kavuşmaktır. Yastığının altında Napolyon'un biyografisini ve resmini saklar. Ama Julien Sorel'in bu Don Quixote'luk rüyasından uyanması acı olacaktır. Çünkü onun Napolyon'u örnek olarak alarak izlediği yol, onu önce suça, sonra giyotine götürecektir. Bir köylü çocuğu olarak geleceğini Napolyon örneği üzerine kuran Julien Sorel için hayatın her anı bir strateji gerektirir. Yükselme hırsıyla attığı her adımda durup, Napolyon olsa şimdi ne yapardı diye düşünür. Bu yüzden ne gerçek aşkı sahtesinden, ne de dostluğu düşmanlıktan ayırt edebilir. Aslında rastlatsasal olan başarılarının, kendi yani planları sayesinde gerçekleştiğine inanır. Böylece giderek gerçeklikten kopar, kendini bir yanılsamalar dünyasına hapseder. Geleceğin en nüfuzlu kişilerinden biri olacağına öylesine inanmıştır ki buna engel olacak her şeyi suç işleyerek de olsa bertaraf etmeye kararlıdır. Napolyon kültünde Don Quixote'luk bulmak, Stendhal'a olan bütün saygımızı koruyarak Cervantes'in başyapıtının miyopça değilse bile tek yönlü bir okuması sayılmalı. Çünkü Cervantes'in Don Quixote'u kendi hakkında yanılgı içinde değildir. Hatta ...dünya hakkında da yanıldığı söylenemez. O yalnızca dünyayı değiştirmek, dönüştürmek peşindedir. Ve en önemlisi, Don Quixote bunu kendisi için değil... ...insanlık için yapmaya amaçlar. Yani hiçbir bencilce çıkar gütmez. Jülyen Sorel'in yanılgıları ise kendinden başlayarak herkesi ve her şeyi kapsar. Üstelik yalnızca kendi çıkarını düşünür. Jülyen Sorel... ...Don Kişotluğun şanına pek de yakışmayan bir Don Kişottur. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.